Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Bugün stüdyomuzda bir konuğumuz var Gizem Alapşapçı. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bu yayın döneminde Canan'la birlikte Surahart ve Victoria Kindle Hudson'ın Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabını konuşmaya başladık. Ee, anne baba çocuk dediğimiz zaman da e, hızlı bir şekilde Gizem'i aradık e, bize konuk olur musun diye. O da kabul etti. Çok teşekkürler Gizem. Büyük sevgile. Ee, Gizem'i davet etmemizin iki nedeni vardı. Bir tanesi Gizem 2016 Haziran ayından bu yana e, ebeveynlikle ilgili şiddetsiz iletişim atölyeleri düzenliyor. E, aynı zamanda Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabının da son okumacısı. Öyle. Biz ona son üçücü diyoruz dedi Gizem Evet Gizem nasıl başladı bu yolculuk neden ebeveynlik diye başlayayım Şimdi ben de en damar yerinden söyleyeyim o zaman Sevgili Vivet Alevi'nin giriş eğitimde katıldığımda Dedim ki burada bir şey var ve buradaki şey benim daha bebekliğimden başlıyor Marshall Rosenberg diyor ya hepimiz şefkatli ve özle doğarız ve zaman içinde o yüzden aşama aşama kopabiliriz bizi büyüten yetişkinlerin tutumlarının etkisiyle. Belki herkes kopmuyorlar ama ben koptuğumu fark ettim. Fark ettikçe, fark ettikçe, hayrete düştükçe ve etkilendikçe şiddetsiz iletişimin o geri dönüşü sağlama gücünden. Dedim ki ben önce kendimi şifalandırmak istiyorum ve hazır hissettiğimde... Çocuklarla ilgilenen diğer yetişkinlere katkıda bulunmak istiyorum. Şiddetsiz iletişimin sunduğu araçlarla. Ve yıllık programı bitirir bitirmez ebeveynlere dönük çemberler sunmaya başladım. Ve şimdi hem anne babalarla hem öğretmenlerle çalışıyorum. Büyük zevkle. Müthiş anlamlı benim için. Ve ben kendi öğrenciliğime devam ediyorum. Kendi içimdeki dönüşüme, öze dönüş sürecine hayat boyu devam edeceğim sanırım. Böyle. Gizem'i Açık Radyo dinleyicileri tanıyor ee, daha önceki programlarda. Bizim programımıza da katılmıştı. Ee, galiba başka programlara da katılmıştın değil evet. mi? Oradan da tanıyorlar. Evet biraz kitaptan bahseder misin? Bu Sürat'ın e, yazdığı kitaptan ve ne kadar zamandır şu anda piyasada. Hmm, sonbaharda çıktı, Eylül ayında çıktı. Aslında oldukça yeni. Hmm, ama şimdi şunu görüyorum. Bizim atölyelerimize katılan anne babalar ve öğretmenler... Bir ellerinde Şiddet İleçim Kitabı'nı tutuyorlar. Diğer ellerinde Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuğu e, almış durumdalar. E, i̇kisinin de çok farklı açıdan katkılarını görüyorlar. Birisi biraz daha nasıl diyeyim ana kitap ders kitabı gibiyken diğeri anne babalıkta yaşadığımız sıkıntılar, sıkışmalar, çocuklarla ilişkimizdeki kendi yetiştirilme tarihçemizden getirdiğimiz kalıplar ve bunları dönüştürmek çocuklarla Gerçek anlamda göz göze bir ilişki kurmak üzerine pek çok bilgi içeren bu kitaptan çok kişi faydalanıyor görüyorum. Ben de ara ara içim karıştığında ya da yönümü şaşırdığımda kitabı açıp bana uyan sayfaları karıştırıyorum. Bana da ilham oluyor ve beni hizaya getiriyor kitap. Evet kitapta aynı zamanda alıştırmalar da var. ...bayağı böyle ilham alıcı, alıştırmalar da var. ve Gerçekten çok destekleyici anne babaları. Evet. Galiba program öncesi şeyi de konuşmuştuk... ...neden saygılı anne baba? Değil hmm. mi? Saygıyla ilgili kitabın adı Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk. Evet. evet. Hatta şeyi de konuştuk. Şimdi ben bütün çocukluğum boyunca saygılı ol çocuğum diye yetiştirildiğim için... İçimde aslında saygı kelimesini duyduğum zaman bir isyanda oluyor. Bir kafa kaldırayım istiyorum, baş kaldırayım istiyorum. Burada ne demek istiyor? Ne demek saygılı anne baba, saygılı çocuk? Evet. Sanıyorum sadece bizim kültürümüzde değil. Yani görüyoruz ki <gülüyor> bu iki yazar Amerikalı. Amerika kültüründe belki modern dünyanın tümünde geçerli olan bir şey. Saygı çocuktan yetişkine... ...yönelen bir şey gibi algılanabiliyor. Halbuki... E, ...bu şekilde bir saygı ilişkisi olduğunda... ...çocuk saygıyı referans alacağı bir kaynakla buluşmuyor. Yetişkinin de çocuğa saygılı bir iletişimde bulunması... ...çocuğun kendi içindeki, özündeki saygıyla buluşması... ...ve korkudan hareketle, yani cezalandırılma korkusundan, ayıplanma korkusundan... ...ya da sevgiyi alamama endişesinden değil... ...gönülden isteyerek saygılı bir ilişkinin içinde etkileşimde bulunmasını güçlendirebiliyor. Bu yüzden diyor ki yazarlar saygı tek yönlü bir yol değildir, çift yönlüdür. Yani yetişkinden çocuğa da çocuğun ihtiyaçlarına... ...onun ilişkiye ve hayata getirdiklerine e, saygılı davran, davranayım ki ben anne baba olarak... Çocuğum da saygının hayata geçmiş, vücut bulmuş halini görsün. Bu şekilde öğrensin saygıyı. O da içten gelen, iç motivasyonuyla, gönülden saygıyı getirsin ilişkinin içine. Sen güneşle ilişkinde nasıl hmm. uyguluyorsun bunu? Var mı aklında bir örnekler? Hmm. Yani Elbette sonsuz örnek var. Ee, şunu söyleyebilirim öbür tarafından söyleyeyim İçimde zaman zaman o dediğin sesi duyuyorum yetişkine çocuğun saygı göstermesinin gerektiğini söyleyen o arkaik sesi ve fark ediyorum ki benim özümden gelen bir ses değil bu başkalarından öğrendiğim Aa, bir dakika şimdi onun yaptığı saygısızlık dediğim bir durum. <gülüyor> Mesela şu olabiliyor. Okul çıkışı güneşi almaya gidiyorum ve çantasında bana doğru fırlatıp arkadaşlarına koşuyor. Orada küçük bir ses konuşuyor. Aa bu nasıl bir hal? İşte bana çantayı attı gitti. Başka anne babalar ne der? Hani bu saygısızlık gibi bir ses konuşabiliyor zaman zaman içimde. Sonra onun halini görüyorum. Onun coşkusunu, okul bitti heyecanını. Annesini görmüş olmanın rahatlamasını. Ve huzurlu arkadaşların yanına koşmasını, biraz da oyun oyun haliyle bana o çantayı fırlatmasını içimde müthiş bir anlayış geliyor. Yani ondan o saygıyı beklemek yerine ben de onun o yaşadığı coşkuya, heyecana rahatlamaya saygı duyuyorum içimde. Bununla birlikte eğer beni rahatsız eden bir tutumsa, örneğin çanta yüzüme fırlatıyorsa orada benim söyleyeceğim bir şey mutlaka var. Mutlaka var orada ama onu nereden söylediğim? Onu korkutarak, ona parmak kaldırarak değil de yani o halin içinde rahatsız oldum yüzüme çanta gelince hem canım acıdı hem de evet yani topluluk ortamı içinde saygı istiyorum çantayı kucağıma atar mısın <gülüyor> ya da çantayı bana uzatır mısın diyebilirim bugüne kadar e, saygı ile ilişkin bu şekilde gelişti yani onun da halini görerek saygısız olarak etiketlediğim bir durumun içinde ona ne oluyor ya merak ederek saygı ihtiyacımın nereden geldiğini anlayarak ve saygıyı birlikte inşa etmeye çalışarak diyalogla bu şekilde yaşıyor Şey geldi aklıma. Sen bir şey söyleşemezsin ama. Şey <gülüyor> tutabiliyorsan tabii, tabii. E, saygı iki taraflıdır demesi çok hoşuma gitti. Yani biz hmm. genellikle saygı böyle tek yönlü. Hmm. <gülüyor> yani çocuk işte çocuğa ne diyorum mesela e, büyürken işte dersin çalışma. İlk önce dersin çalış sonra oyun oynayabilirsin. Hmm. İşte odanı topla. Ondan sonra şunu yapabilirsin. Yani sanki burada hep böyle gücü onun üzerinde kullanmak gibi. Yani onun neye ihtiyacı olduğunu hiç gözetmeden. Halbuki senin dediğinde de yani evet o çocukta ne oluyor acaba <gülüyor> diye merak etmek. Yani herhalde saygı biraz önce de dedin ya birlikte. Hani saygı artı işbirliği de sanki birbirlerine çok böyle yakın şeyler değil mi? İkisi. <gülüyor> evet kitabın içinde ikisi birlikte kullanılıyor. Aynı şekilde işbirliğini de çocuklardan bekleyebiliyoruz. O benimle işbirliği yapsın. Altındaki mesaj dediğimi yapsın yani bana itaat etsin. Şimdi oraları dönüştürmek de mümkün. Itaat eden bir çocuk aslında benim hayal ettiğim çocuk değil. Itaat eden bir çocuk yerine kendi hayırlarını evetlerini belkilerini söyleyen bir çocuk olsun istiyorum. Yer yer bana karşı ayağa kalkabilen bir çocuk olsun istiyorum. Hayatta da böyle evrilebilen bir yetişkin olsun istiyorum. O zaman bana itaat etmesi hizmet etmiyor benim bu hayalime, bu değerime. O zaman işbirliğini beraber inşa etmek istiyorum. Aynı şekilde saygıyı da yani. Sanki o saygı ve işbirliğinden oluşan toprağı birlikte yapmak istiyorum, beslemek istiyorum, gübrelemek istiyorum. Sadece çocuktan bana gelecek bir şey değil. Şeyden çok etkilendim. Şu an söylediğinde Gizem zaman zaman hani ayağa kalksın istiyorum. Benim dediğimi yapmak yerine gibi bir şey söyledin. Ondan çok etkilendim. Çünkü hakikaten işbirliği içinde karşılıklı saygı, iki yönlü saygı içinde yetişen bir çocuk yarın öbür gün hayatın içinde de kendisi için ayağa kalkmayı öğreniyor aslında. Ve bu çok kıymetli galiba. Evet. Ve e, çocuğumun Kendisinden daha fazla otoriteye sahip olan kişi karşısında eğilmesini istemiyorum. Benim onun karşısında tırnak içinde söylüyorum doğal bir gücüm var boyum uzun yaşım daha büyük hayat tecrübem daha fazla ve böyle bir doğal güce sahip olduğum için bunu bir otorite aracı olarak kullanmak istemiyorum. Çok güzel biz hayran hayran gizemi dinliyoruz <gülüyor> ee, güzel mavi gözlerine bakarak <gülüyor> <gülüyor> ee, bir müzik arası verelim ee, Billie Joel'ün e, Lulaby dinlesini dinleyelim hep beraber. My angel time to close your eyes And save these questions for another day I think I know what you've been asking me I think you know what I've been trying to say I promised I would never leave should always know wherever you may go no matter where you are I never will be far away good night my angel now it's time to sleep and still so many things I want to say Remember all the songs you sang for me When we went sailing on an emerald bay And like a boat out on the ocean I'm rocking you to sleep The water's dark and deep Inside this ancient heart, you'll always be up. Good night, my angel, now it's time to dream And dream how wonderful your life will be Someday your child may cry, and if you sing this lullaby Then in your heart there will always be a part of me Someday we'll all be gone, but lullabies go on and on They never die, that's how you and I Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'nda Gizem Alarşapçı ile Surahart ve Victoria Kindle Hudson'ın Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabından hareketle ebeveynlik ve şiddetsiz iletişimi konuşuyoruz. Gizem e, şimdi arada konuştuk güneşin çok e, tatlı bir örneği var ondan bahseder misin hmm. bize? E, bir öğretmeninin şunu söylediğini anlattı bana demiş ki çocuklar eğer beni dinlemezseniz teneffüste bahçeye çıkamazsınız. Güneş dedi ki ya bu ikisinin ne ilgisi var? <gülüyor> yani bir tehdidi ve cezayı algılamayan bir yerden ve bağlantıyı kurmayan bir yerden söyledi. Sonra dedi ki bana biliyor musun dedi çocuklar öğretmeni dinlemiyorlar çünkü öğretmen çocukları dinlemiyor. Yani benim için ilişkilerde saygı, işbirliği, dinleme, duyulma gibi ihtiyaçların neden çift yönlü olduğunu göstermek için çok hakiki bir örnekti bir çocuk. Bunu bu şekilde algılıyor. Yani tek başıma ben dinleyen olmayacağım. Ben de duyulmak istiyorum ki onu duymaya açılayım dedi. Aynı şeyi saygıya paralel çekelim. Ben kendi ihtiyaçlarıma, halime, biricikleme saygı istiyorum ki bir çocuk olarak. Ben de karşımdaki yetişkinin ihtiyaçlarına bana sözlerine, isteklerine saygıyla yaklaşabileyim ve saygı eşit değildir itaat saygı çok yakınında anlayışın kabulün, empatinin ama eşit değildir itaat belki hayır diyeceğim saygılı bir yerden ve burası çok hakiki çok kıymetli ve sevgiyi alamayacağından korkan bir yerden değil, sevgiye güven duyan, aynı zamanda kendi hakikatinin de arkasında duran bir yerden saygı çok Güzel Güneş'in örneği geçen gün Instagram'da da paylaşmıştım ben de kendime not olarak <gülüyor> almışım. Galiba şöyle bir şey böyle. yani çocuğu itaate zorlamak için bildiğimiz strateji ödül ve ceza. Yani sanki ceza verirsek veya ödül verirsek dediğimizi dinleyecekmiş gibi böyle bir düşünce kalıbımız var. Ve bana da hep böyle şey soruyor. E peki biz bu çocuğa nasıl laf dinleteceğiz? Hiç ceza vermeyecek miyiz? Şiddetsiz iletişimde diye. Bununla ilgili ne söyleyebilirsin? Evet. Şimdi laf dinleteceğiz, sözümüzü geçireceğiz dediğimiz yerde empatiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> yani bana ne oluyor ki? Ben çocuğumun mutlaka benim dediğim şeyi yapan bir birey olmasını istiyorum orada kendi gücümden endişeme ediyorum ee, söylediklerimin isteklerimin saygıya değer olduğundan acaba emin değil miyim ya da kurduğum ilişkide çocuğumun bana gönülden destek olacağına dair güvenim mi yok buralara bakmanın Çağrısı gibi duyuyorum Nasıl ona söz dinleteceğim konusunu Benim için söz dinlemek de Karşılıklı ee, Hem kitapta geçen Hem de bizim eğitimlerde çok sık söylediğimiz bir şey var Ama kelimesine dair Çocuğa diyorum ki Mesela bazen Evet sen şimdi oynamak istiyorsun görüyorum Şimdi bu empati gibi duruyor değil mi Ama şimdi çıkmamız lazım Ama kendinden Önce gelen cümleyi silip süpürüyor Elektrik süpürgesi gibi ve diyor ki ikinci kısım asıl önemli olan. Ve buraya bakacağız yani saygı duyulacak yer burası. Nasıl buradaki ilişkiyi ama yerine ve ye değiştirebilirim? Yani bazen yetişkin olarak benim kararımı uyguluyoruz. Modern çağın içinde evden çıkacağız, servis var, iş var. Burada hala saygılı olmam mümkün mü çocuğumun oyun ihtiyacına? Veya benimle beraberlik ihtiyacına? Veya alan ihtiyacına. Evet çocukla birlikte karar verip birlikte e, onun ve senin ihtiyacını karşılamak. Yani kitapta da öyle bir şey vardı çocuklarınızla birlikte çalışmazsanız onlar da sizde çalışmak istemez. E, biz Deniz'le bu güç, güç şeyini anahtar ayrımlarda da hep konuştum ya gücü birlikte kullanmak değil mi Deniz? Hani evet. <gülüyor> Gücü üzerinde değil de nasıl birlikte kullanabiliriz? Ee, güçle ilgili konuştuğumuz zaman aslında güç tanımını tekrar hatırladım. Ee, güç, ihtiyaçları karşılamak için kaynakları harekete geçirme kapasitesi. Ee, şimdi gücü birlikte kullanmak deyince, e, ihtiyaçlar denince aslında benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, etiketler devrede aslında anne baba ve çocuk arasında. O da çocuk dediğimiz zaman çocuk bir etiket aynı hmm. zamanda... ...bir durumun dışında. Ve çocuk etiketini yüklediğim zaman... ...benim bütün kültürel koşullanmalarım... ...arkada çalışmaya başlıyor. Yani ben anneyim, babayım, büyüğüm Büyükler şöyle olmalı... ...çocuklar böyle yapmalı. Melimalılar çalışmaya başlıyor ve zannediyorum... ...o etiket doğrultusunda bir de şey var... ...anne olarak, iyi anne olarak... ...benim çocuğa da terbiye vermem bekleniyor. <gülüyor> i̇şte okul çıkışında... ...çocuğum bana... Ee, çantayı attığında diğer anneler eyvah ne der şimdi bütün bunlarla birlikte ben aynı zamanda kalpten bir e, ebeveynlik yapmaya çalıştığımda hakikaten demin söylediğin gizem çok değdi bana yani benim de çok empatiye ihtiyacım var biraz hani bu saygılı anne baba saygılı çocukta evet çocukla dengeyi korurken kendime saygı kendime şefkat de sanki çok kıymetli bir yer ve bazen hiç bulamadım hani kaynaklarımı harekete geçiremediğim bir yerde olabiliyor değil mi siz bunu direkt yaşıyorsunuz anne olarak hem de çok oluyor sabır fedakarlık kelimelerini çok sıkça duyuyorum bilhassa annelerden. E, sabrın da, fedakarlığın da çocuğun üstünde müthiş bir borç yükü yarattığına tanık oluyorum. Aynı zamanda e, ebeveynin üzerinde de bir aşınma, tükenme hali yaptığını, yani kendi ihtiyaçlarına bakamamanın, kendine saygı gösterememenin, kendi acıyan yerlerine pansuman yapamamanın, hatta kendi iç çocuğunla ilgilenememenin çok ağır bedelleri oluyor ilişkiye. Ve görüyorum ki buralara dokunmadığımız sürece bunlar nesilden nesile aktarılıyor. Ben anneannemin anneme taşıdığı, annemin oradan alıp bana taşıdığı ve belki de benim çocuğuma buralara bakmasam taşıyabileceğim şeylerle ilgilenmemin gerektiğini görüyorum. Oralar bakılmak istiyor. Ve ben çocukluğumda bir fedakar anne imgesiyle büyüdüm ve benim için onu... Aynen kendi çocuğumu aktarmak çok yapabileceğim bir şey. Çünkü onun makbul olduğunu zannediyordum. Şiddetsiz iletişimle tanışıncaya kadar. Ve şimdi biliyorum ki eğer işte oksijen maskesi kitapta da geçiyor. Eğer oksijen maskesini önce kendime takmazsam çocuğumu besleyemiyorum. Çocuğuma gerçekten şefkatli, gerçekten içten bir yerden saygılı olamıyorum. şimdi bir tür hınç oluyor. Muhasebe defteri duruyorum çocuğa. Ben senin için ne yaptım şimdi sen de bana yap zorluyorum yani onu saygıya ya da işbirliğine sözümü dinlemeye kültürel olarak da aslında ben bir süredir şeyi çok görmeye başladım mesela yaşlandığında da anne babalar ben bu kadar saçımı süpürge ettim bu çocuğa tabii ki bana bakacak evet. tabii ki şunu yapacak edecek böyle bir aslında gönülden alıp verdiğimiz şefkatli bir akış yerine suçluluktan görev duygusuyla mecburiyetle bir anne babalık haline girdiğimde bağımız da kopuyor çocukla o sevgi bağı da çocukta bir şeyleri üstleniyor ben de bir şeyleri üstleniyorum büyüdüğü zaman da kopukluklar başlıyor sanki değil mi böyle bir tarafı da yok mu evet yani bunu hem görüyorum o kopukluğu hem de bir yandan şunu söyleyeceğim bu çalışmaları yapa yapa benim kendi ebeveynlerimle ilişkimin dönüştüğünü görüyorum Nesilden nesile bir şeyler aktarılıyor olsa da bugün gücümüzü elime alma, almak diyoruz. Bugün kendi gücümü elime alıp kimi yerde zorunluluktan, kimi yerde vicdan azabından, suçluluktan hareketle yaptığım şeyleri artık dönüştürmek mümkün. Yani kendi çocuğuma taşımayacağım dediğim şeyi aynı şekilde kendi anne babama da geri yansıtmayacağım demek de mümkün bunun için ben çok umutlanıyorum böyle örnekleri gördükçe yani bu kitap sadece kendi çocuklarımızla değil aynı zamanda ebeveynlerimizle ilişkimiz içinde kıymetli evet programın sonuna geliyoruz merak etmeyin gizemi tekrar konuk olarak alacağız bütün bu söylediklerine ilgili çok güzel bir söz var son olarak onu da söylemek istiyorum şöyle diyor Gloria Steinem sadece tek bir kuşak saygı dolu ve şiddetsiz şekilde yetiştirilseydi neler olabilirdi biz konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda Gizem'de tekrar e, konuk edeceğiz. E, şiddetsiz iletişimle ilgili e, Facebook ve Instagram sayfalarını da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Gizem'in Instagram sayfası e, ebeveynliğin kalbi ve aile içi onu Şefkat, bir aç e, evet. Biz e, giriş eğitimlerimizi ebeveynliğin kalbi adıyla yapıyoruz. Hem kendi mekanımızda İstanbul'da hem de online çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda sosyal medyada Instagram ve Facebook'ta aile içi şefkat adlı bir hesabım var. Oradan da tüm çalışmaları ve ilham veren pek çok şeyi paylaşıyoruz. Evet, Cüdi Saruhan'la birlikte e, beraber çalışıyorlar. E, Deniz, e, bugün sen e-mail adresini verip kapatışı yapar mısın? Evet. E, Şides İletişim topluluğunun e, Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz Canlı'nın söylediği gibi. Programla ilgili e, bir şeyler paylaşmak isterseniz bizimle denizspatar.gmail.com, Deniz okunduğu gibi Spatar, e, Samsung Polat'la Ankara, Trabzon, Ankara, Rize etcimeycom. Ee, bize e, her türlü e, içinizden geçeni paylaşabilirsiniz. Gizem çok teşekkürler. Gerçekten iyi ki geldin. İyi ki geldin. <gülüyor> çok Tadı aldım. damağımızda <gülüyor> kaldı ama devam edeceğiz bu yayın dönemi. iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.